Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, Seramik Budur. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Uzun bir bayram tatili önümüzde. Bu da bayram programı oluyor. Tüm dinleyicilere keyifli bir bayram tatili, güzel bir dinlenme haftası diliyorum. Şimdi bu programda İstanbul'da olacak olan dinleyicilerimiz için hem kent haberlerini vermek hem de bu 9 güne yayılacak olan uzun tatilde keyifli vakit geçirmek isteyen dinleyicilerimiz için İstanbul'da çeşitli önerilerde bulunmayı ben amaçlıyorum. Aynı zamanda gelecek program ilgili de kısaca ipuçları vermiş olacağım. Öncelikle geçtiğimiz hafta sonu Hasanpaşa Kadıköy'de bulunan Hasanpaşa Gazanesi Müze Gazane ismiyle İstanbullularla bir kamusa alan bir kültür merkezi olarak kapılarını açtı. Uzun bir süreden beri bekliyorduk açılmasının merakla bekliyorduk ve üç güne yayılan dolu dolu bir etkinlik programı gerçekleştirdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada ve ücretsiz olarak da ziyarete açık burası. Daha önceki haftalarda da Hasanpaşa Hasanpaşa Gazhanesini konuşmuştuk koruma mücadelesini biraz kısaca hem tarihinden söz etmek hem de henüz kapılarını birkaç gün önce açan bu mekanla ilgili de kısaca bilgileri son halinden aktarmak istiyorum. 1892 yılında İstanbul Anadolu yakasının elektriğini sağlamak için kurulmuş olan ve 30 bin metrekarelik alana yayılan bir tesis Hasanpaşa Gazhanesi ve buranın bir kamusal alan canlı bir kültür merkezi olması için verilen sivil mücadele ta 1990'ların başına kadar dayanıyor. 26 yıllık bir sivil toplum mücadelesi söz ettiğimiz İstanbul'un hava gazı kullanmaması, kullanmamaya başlaması ile bu tesis işlevsiz kalıyor ve ardından 26 yıllık bir mücadele ile buranın tekrar kamuya İstanbullulara kazandırılması için verilen çaba başlamış oluyor. Bunun ardından tesisin işlevsiz kalmasının ardından hem Gazhane Çevre Gönüllüleri ismiyle örgütlenen çevre sakinlerinin hem de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerin mimarların koruma mücadelesi başlıyor. Gazhane Çevre Gönüllüleri'ni geçtiğimiz haftalarda açılışa geri sayımda konuk etmiştik açık mimarlıkta. Tüm kendileriyle yaptığımız bu süreci konuştuğumuz güncel çabalarından bahsettiğimiz programı da diğer tüm programlarımız gibi kayıt arşivi üzerinden ve podcast platformları üzerinden de dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi açılışa geri sayıma doğru konuk ettiğimiz bu programda özellikle gazometrelerin İstanbul'un bu hava gazı tesisinin işlevsiz kalmasının ardından sökülürken çevre sakinlerinin görüp müdahale etmelerini, bir kamuoyu oluşturma Için buranın korunması adına gazhane şenliği gibi imza kampanyaları gibi uzun soluklu etkinlikleri, kamuoyu çalışmaları nasıl düzenlediklerini ve hem süreçlerini hem kendilerini katılımcı bir mücadele yürütme amaçlarını nasıl kurguladıklarını anlatmışlardı. Bu programda kayıt arşivinden erişmeniz mümkün. Dediğim gibi buranın korunması ve tescil edilmesi için de Gazan Çevre Gönüllüleri ile birlikte de aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerin, koruma uzmanlarının ve mimarların koruma mücadelesi de aynı zamanda başlıyor. 26 yıllık Türkiye tarihinin en uzun soluklu aslında sivil koruma mücadelelerinden bir tanesinin tarihi Hasan Paşa Gazanesi. Buranın dediğim gibi tescil edilmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bu ekibin o süreçteki çalışmaları başlıyor ve bu çabalar sonunda 19 1994 yılında bu önemli endüstri tesisinin koruma kurulu tarafından tescil edilmesi ve böylelikle süre gelen tahribatın da durdurulması, sökümlerinde durdurulması sağlanıyor. 2000 yılının başında bu ekip alanın belgelemesine başlıyor ve ardından da koruma ve müdahale kararlarının içeren restorasyon projeleri ve yeniden işlevlendirme projeleri hazırlanıyor. Projenin ekibini de burada anmanın oldukça önemli olduğunu ben düşünüyorum. Projenin yönetimi Gülsün Tanyeli Şani Kuzucular, Yıldız Salman, Deniz Aslan, Sevim Aslan'ın yürüttüğü kalabalık bir ekiple gerçekleşiyor. Aynı zamanda o dönem çizimleri İstanbul Teknik Üniversitesi'nden öğrencilerin yardım ettiğini de biliyoruz ki gazane fotoğraflarını ben paylaştığım zaman şu anda kendisi aynı zamanda bir akademisyen olan sevgili Sayıt Ali Kökner buranın çizimlerini ben yapmıştım o dönem öğrenciyken demişti ve onların o döneme doğru giderek izini sürmek de oldukça keyifli oldu. Dost sohbetlerinde diyeyim kendisine de buradan selam göndereyim. Bu ekipte birlikte Afife Batur'u da anmak gerekir projenin danışmanı kendisi. Uzun yıllar buraya çok emek veriyor. Gülsün Tanyeli'nin de tabiriyle Gazhani'nin en gönüllüsü diyor kendisi. Rahmetli Afife Batur için. Tabii bu restorasyon projeleri, yeniden işlevlendirme projeleri hazırlanıyor 2000'li yılların başında. Fakat bu çalışmaların başlaması için epey uzun bir süre beklemek gerekiyor. 2013'ü beklemek gerekiyor. Bunları da Gazhani Çevre gönüllüleriyle ile gerçekleştirdiğimiz programda Bahsetmişlerdi kendileri bu süreçte. Önceki İBB yönetiminin başlatmış olduğu bu restorasyon süreci ve yeniden işlevlendirme sürecini mevcut yeni İBB yönetimi tamamladı. Ve geçtiğimiz hafta sonu söylediğim gibi Hasanpaşa Gazhanesi Müze Gazhane ismiyle ziyarete açıldı. Dediğim gibi gazahane çevre gönüllerinin 26 yıllık sivil toplum mücadelelerini ve katılımcılık şiarını düstur edinmiş örgütlü mücadelelerini kendileriyle birlikte konuşmuştuk. Fakat aynı zamanda bu alanın özellikle bu kadar önemli bir endüstri tesisinin tescil edilmesi, korunması, o dönemki yeniden işlevlendirme çalışmalarını büyük bir sebatla yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi ekibini, mimarları, koruma uzmanlarını, akademisyenleri de te tekrar tebrik etmek gerekir ki projenin müellifi Yusun Tanyeli ile haftaya bir söyleşi gerçekleştirmeyi ve bunu açık mimarlıkta yayınlamayı amaçlıyoruz. Bunu da duyurmuş olayım sevgili dinleyiciler için. Kendileriyle hem bu süreci hem büyük bir emekle yürüttükleri bütün bu koruma kararlarının ardından gerçekleştirilmiş oldukları projeleri ve bugüne kadar ki bu uzun soluklu süreci de konuşmayı oldukça önemsiyoruz kendisiyle birlikte. Şimdi biraz da müze gazhane ile geçtiğimiz günlerde açılan bu mekanda neler olduğundan biraz da bahsetmek istiyorum. Buranın 30 bin metrekare alana yayıldığından söz etmiştim oldukça büyük bir yer ve burada çeşitli müzeler, sergi alanları, sahneler ve aynı zamanda da rekreasyon, sosyal alanlar da bulunmaktadır. Yani bahçesine gidip çimenlerine oturup ortak çalışma alanlarında vakit geçirebileceğiniz gibi ücretsiz olarak ziyaret edebileceğiniz de pek çok müze ve sergi alanı da var bu alanda. Bilim Müzesi, İklim Müzesi, Karikatür Müzesi bu müzelerden Bazıları biri 300, biri 130 kişilik iki tiyatro salonu var ki Kadıköy sahilinde bulunan Haldun Taner sahnesi restorasyonuna başlandığı için şehir tiyatrolarının buraya taşınacağı da duyuruldu. Bunun yanı sıra sergi alanları var ki şu anda Serkan Taycan'ın sergisi ziyareti açık. Serkan Taycan'ın çeşitli işlerini bir arada bu sergide deneyimleyebiliyorsunuz, ziyaret edebiliyorsunuz ki yine burada sergilenen sevgili Serkan'ın İstanbul'un me meydanlarını fotoğraflayabiliyorsunuz. Fotoğrafladığı sergisini de daha önce Açık Mimarlık'ta yine konuşmuştuk. 2015 yılındaydı. Aradan epey uzun bir süre geçtikten sonra da bu işleri sonraki işleriyle ve hepsini bir arada görmekte benim için oldukça heyecan verici oldu. Sevgili Serkan'ı da buradan tebrik ediyorum. Kendisiyle bu işlerin, bu meydanların fotoğraflama, belgeleme süreçlerini konuştuğumuz programı da yine kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz diye duyurmak isterim. Bunun yanı sıra söz etmiştim. Yeme içme alanları burada bulunuyor. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen İstanbul kitapçısı burada bulunuyor. Aynı zamanda da bir kütüphane var çalışma alanlarının da olduğu. Ki şunu da eklemek isterim. Bu kütüphane benim en hoş bulduğum durumlardan, mekanlardan birisi oldu. Çünkü burası için sevgili Gülsün Tanyeli'nin deyişiyle Gazane'nin en gönüllüsü olan Afife Batur Hoca'nın ismi verilmiş. Şu anda Afife Batur Kütüphanesi ismiyle 10 bin kitaplık bir kütüphane olarak ziyarete açık. Bilgisayarınızı, kitaplarınızı, defterlerinizi alıp da çalışmaya gitmek için de oldukça keyifli bir kütüphane olduğunu da söylemek isterim sevgili İstanbullulara. Şimdi böyle bir mekanda Gazane'nin yapılarının nasıl işlediğini, tarihini, 26 yıllık bu koruma mücadelesini yerinde anlatmanın ben ayrıca elzem olduğunu düşünüyorum. Şu an henüz Gassani'nin nasıl işlediğini, tarihinin ve aynı zamanda bütün bu sivil mücadelenin korunması için nasıl verildiğine dair kapsamlı bir sergiyi yerinde göremiyoruz. Fakat böyle detaylı bir sergiyi kısa bir zaman sonra, kısa bir zaman içinde burada görmeyi dilediğimi çok gönlümden geçtiğinde ben burada tekrar duyurmak isterim. Maketlerle, diyagramlarla, sesli malzemeyle ve bu kadar uzun bir sürenin, yılların harç ile interaktif bir kurguyla burada bu mekan kendi hafızasını anlatsa, yeni birliktelikleri bu şekilde sağlasa, hafızasına katkılarla birlikte ne güzel olur diye gezerken düşünüyor insan. Tabii bunu da, şunu da belirtmek önemli ki bu hafta sonundaki açılış etkinliklerinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, özellikle buranın katılımcı bir anlayışla programlanıp işlenmesini İBB olarak çok önemsediklerini özellikle vurguladı ve herkesin kendi projeleriyle kendi fikirleriyle başvurup burada yer alabilecekleri Burada kamusal bir alanın kamusal bir biçimde var olabileceği bir kurgu olarak burayı düşündüklerini özellikle aktardı Bunu da oldukça önemli buluyorum ben. Tabi açılalı birkaç gün oldu Müze gashane ismiyle Hasan Paşa Gazhanesi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerine bakmak ve buranın nasıl olacağını, nasıl yaşayacağını görmek gerek. Buna biraz zamana yaymak gerekli diye de düşünüyorum. Bunu da söylemek önemli. tabii bunun yanı sırada İstanbullular olarak burayı kullanmamız, burayı talep etmemiz, bu mekanın hafızasını birlikte biçimlendirmemiz oldukça önemli diye ben inanıyorum. Dolayısıyla tüm dinleyicileri, İstanbulluları Hasan Paşa Gazhanesi'nin annesinde vakit geçirmeyi burayı kullanmayı burayı benimsemeye ve talep etmeye ben davet etmek isterim. 26 yıllık bir sivil toplum mücadelesinin sonunda sökülmeden, bir proje yapılmadan bugünlere kadar gelen ve bir kamusal alan olarak şu anda açılan Müze Gazhane ismiyle açılan bu mekanı aynı zamanda bayram tatilinde İstanbul'da olacak dinleyicilerimizin içinde keyifli bir ziyaret olmasını dilerim ve burayı ziyaret etmelerini de öneririm. Ziyaret ederseniz yorumlarınızı, izlenimlerinizi de bekliyorum heyecanla diyeyim. Projede emeği geçen de herkesi hem İBB tarafından hem de aynı zamanda tüm bu koruma süreçlerinde var olan herkesi, buranın şu anda işlevlendirilmesini gerçekleştiren Kültür AŞ'deki Tüm emek veren insanları da kutluyorum. Tebrik ederim buradan ve İstanbul yeni bir kamusal, kültürel alana kavuşmuş oldu. Hepimize kutlu olsun diyeyim. Tekrar edeyim. Projenin müellifi sevgili Gülsün Tanyeli hocamızı haftaya programda konuk edip... ...daha proje sürecini, projenin korunmasıyla ilgili daha kapsamlı bir söyleşi de gerçekleştirmeyi ben amaçlıyorum. Ama bayram tatiline giriyorken, tazeyken, henüz yeni açılan bu mekana dair de yorumlarımız henüz çok sıcakken... Burada paylaşmayı ben önemsedim. Bekliyorum yorumlarınızda. Şimdi kısa bir parça arası verelim. Sonrasında kent haberlerinden bayramda İstanbul'da olacak olan dinleyicilere çeşitli önerileri bu haberler üzerinden yapmaya da devam edelim. Evet, Açık Mimarlık devam ediyor. Elif Çağlar'dan All the Dream isimli parçayı dinledik. Söylediğim gibi bu programda 9 günlük bayram tatilinde İstanbul'da geçirecek olan dinleyiciler için hem keyifli olduğuna inandığım çeşitli önerilerde bulunmak, aynı zamanda da İstanbul'un yeni açılan çeşitli mekanlarını, yeni başlayan çeşitli uygulamalarını duyurmak dinleyicilerle paylaşmak bu programdaki amacımdı. İlk yarıda Müze Gazhane ismiyle İstanbullularla buluşan geçtiğimiz hafta sonunda açılışı gerçekleşen uzun süreden beri de bu açılışını beklediğimiz Hasan Paşa bahsetmiştim. Hem 26 yıllık bir sivil toplumun koruma mücadelesiyle açılmış ve tekrar İstanbullularla buluşmuş olan bu mekanın sürecini tekrar kısaca aktarmıştım. Aynı zamanda da müze gazhane ismiyle açılan bu yeni mekanda neler bulunduğundan, hangi işlevlerin bulunduğundan söz etmiştim. Dediğim gibi devamında merakla bekliyoruz. Mahir Polat İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Bey açılış konuşmalarında Müze Gazthane'nin yanı sırada özellikle UNESCO Tasarım Şehri kapsamında yakın gelecekte İstanbullularla buluşacak olan diğer projelerinden de söz etti. Bunları da burada duyurmak, dinleyicilerle paylaşmak önemli diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi yine bir süredir açılmasını beklediğimiz Zeytinburnu'nda yer alan Çırpıcı Tekstil Fabrikası'nın binalarının tasarım merkezi olarak yine bir kamusal alan ve kültür merkezi olarak ziyaretçilerle İstanbullularla Buluşması projesi, Hasanpaşa Gazanesi gibi tıpkı bir endüstriyel mirası olan bu binaların yeniden planlanması, projelendirilmesi, işlevlendirilmesi ve çevre düzenlemesini içeriyor bu uygulama. Bu bir diğer başka uygulamaları da Yedikule Gazanesinin yeniden planlanıp, projelendirilip, restorasyonun ardından işlevlendirilmesiyle İstanbulularla tıpkı Hasanpaşa Gazanesi gibi bir kurguyla buluşması olacak imiş. Mahir Polat'ın duyurularını aktarmam gerekirse. Aynı zamanda İstanbul'da da bildiğiniz gibi İstanbullu dinleyicilerin uzun süreden beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer olan karasurlarının şantiye, restorasyon şantiyeleri devam ediyor. Mahir Polat duyurusunda da Yedikule Gazhanesi'nin yeniden işlevlendirilmesinin tarihi yarımada ve karasurları ile birlikte programlanacağından söz etti. Merakla bekliyoruz diyelim ve İstanbullularla buluşmasını tüm bu projelerin sabırsızlıkla beklemekteyiz. Bakalım nasıl Mekanlar açılacak şimdi karasurlarından söz etmişken ve bayram tatili için önerilerimi paylaşmakta istediğimden söz etmişken bir başka duyuruya geçmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı İstanbul'un tıpkı karasurları gibi devam eden çeşitli restorasyon şantiyelerini halkın ziyaretine açtı. Bu da bir süreden beri beklediğimiz bir haberdi ve ben büyük bir heyecanla karşıladım. Bu projeler içinde restorasyon şantiyeleri içinde neler var diye merak edecek olursanız İstanbul'un Karasurları var, Rumeli Hisarı var, Anadolu Hisarı var. Bu Koleon Sarayı aynı zamanda da İBB Mirası'nın Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın uygulamalarını rehberli turla yerinde çalışanlarla, arkeologlarla, mimarlarla, çeşitli yetkililerle birlikte gezebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz ve internette İBB Mirası'nın sosyal medya hesaplarında bulabileceğiniz bir formu doldurup paylaşmanız yeterli. Sonrasında sizi arayarak turun tarihi, saati, buluşma yeri gibi çeşitli detayları aktarıyorlar. Ben geçtiğimiz cumartesi günü Karasurları Restorasyonu'nun şantiye gezisine katıldım. Uzun süreden beri merak ettiğim, görmek istediğim, heyecan verici bulduğum bir uygulamaydı ve geziydi. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Zira sevgili Kerim Altu Hoca gezdirdi katılan gruba şantiyeyi 7 Kule'de kara surlarının restore edilen bölümünü gezdik ve bu sırada Kerim Hoca İstanbul'un Bizans dönemindeki savunma ve kentsel planlaması hakkında bilgiler paylaştı. Ayrıca restorasyonda kullanılan yöntemler, sürecin ilerleyişi, ziyaret ederken gördüğümüz yapı detayları ve restorasyon yaklaşımıyla da ilgili bilgiler paylaştılar. Tabii bu sırada 7 Kule Bostanları, 7 Kule Gasarnesi gibi kara surlarıyla iç içe geçmiş. İstanbul'un tüm bu tarihini oluşturan yapıları da mekana ulaşırken, şantiyeye ulaşırken ziyaret edebiliyorsunuz. Umuyorum ki Mahir Bey'in geçtiğimiz hafta sonunda açılışta duyurduğu gibi buralar bütüncül bir yaklaşımla programlanarak İstanbulluların kullanımına kısa sürede açılır. Bakalım neler olacak? Dediğim gibi İBB mirasın sosyal medya duyurularını takip edecek olursanız oradaki form üzerinden bu şantiye gezilerine katılabiliyorsunuz. Haftanın belirli günlerinde, belirli saatler için gerçekleşiyor. Benim başvurduğum fakat o sırada şehir dışında olduğum için katılamadım ve çok merak ettiğim bir şantiye ise Bukaleon Sarayı şantiyesi. Bakalım bir sonraki geziye katılabilirsem. onunla ilgili izlenimlerimi de aktarma fırsatını bulabilirim umarım dinleyicilerle ama kısaca bilgi aktarmam gerekirse Fatih'te yer alan Sarayburnu'nda 1600 yılı aşan bir tarihi olan Bizans Sarayı burası. İmparatorluk, Bizans İmparatorluğu Tekfur Sarayı'na taşınmadan önce burada ikamet edeyim diyorlar. Sonrasında Tekfur Sarayı'na taşınmasıyla atıl kalıyor. Günümüze kalan kısımları mevcut fakat tarih boyunca oldukça tahribat görmüş. Definecilerin hedefinde olmuş, yağmalanmış olan hasar görmüş bir yer burası. Devam eden restorasyon çalışmaları da mevcut günümüze kalan kısımları Faros Kulesi, imparatorluk iskelesi, Sarnıç gibi çeşitli kısımları yenilemeyi restore etmeyi amaçlıyor. Bu bölümde şu anda mevcutta devam eden restorasyon uygulamaları bir tanesi de Bizans imparatorlarının saraya giriş yaptıkları İmparator İskelisi bölümü. Burada sosyal medya hesaplarından da uygulama detaylarını takip edebileceğiniz gibi molozların altında kalan bölümde yüzey kazıma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre tüm bu restorasyon çalışmaları iki yıl devam edecek ve ardından buranın kaleon Sarayı'nın bir açık hava müzesi olarak ziyarete açılacağı bilgisini paylaşmışlardı. Dediğim gibi kaleon Sarayı'nı, İstanbul'un Karasur'larını, Rumeli Hisarı'nı, Anadolu Hisarı'nı aynı zamanda da mevcut devam eden diğer uygulamaları rehberli turlarla burada çalışanların, arkeologların, mimarların, koruma uzmanlarının anlatımlarıyla Birlikte gezebiliyorsunuz. İstanbulluların kendi şehrini öğrenebilmesi için oldukça değerli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Bakalım, umarım fırsat buluruz da önümüzdeki programlarda bu uygulamaları daha detaylı olarak konuşma fırsatını bulabiliriz. Dediğim gibi forma, internet sayfasından ve sosyal medya hesapları üzerinden İBB Miras'ın ulaşabilirsiniz. Ziyaret etme fırsatını bulabilirseniz sevgili dinleyiciler fikirlerinizde, yorumlarınızı, deneyimlerinizde merakla bekliyoruz. Umarız ki aynı zamanda bunun gibi çalışmalar, bunun gibi uygulamalar daha fazla yayılır, daha fazla, daha sık biçimde görebiliriz. Ve böylece yaşadığımız kentin her parçasına dahil olabileceğimiz, katılımcı bir planlamanın içinde bulunabileceğimiz bir kent hayatımız olmuş olur. Dolayısıyla ben bu yüzden çok önemsiyorum bu uygulamaları. Hem Hasanpaşa Gazhanesi'nin açılması bizim için bu hafta içinde gördüğümüz heyecan verici gelişmelerden bir tanesi oldu. Uzun süreden beri 26 yıldan beri mücadelesi verilen ve İstanbullulara kazandırılması bölge sakinleri tarafından oldukça içten bir biçimde istenen bir yerdi. Bunu şu anda açılmış ve kullanabiliyorken görmek oldukça heyecan verici. O yüzden 9 günlük tatil boyunca burada vakit geçirip keyfine varıp kütüphanede kitapları karıştırıp müzeleri sergileri gezip bizlerle de yorumlarınızı paylaşırsanız oldukça memnun oluruz. Haftaya Gülsün Tanyeli Hoca ile birlikte müellifi olduğu bu projenin projelendirme sürecini koruma Restorasyon, yeniden işlevlendirme ve çevre düzenlemesi uygulamalarını geçtiğimiz 25 yıla bakarak uzunca daha detaylı konuşmayı planlıyorum. Tüm dinleyicilere çok keyifli, dinlenme dolu bir tatil diliyorum. Sonrasındaki programda görüşmek üzere. Açık mimarlığı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım, hoşçakalın. Açık Mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz. Kalebudur, seramik budur.